ne Kainat, bugün 7 Haziran Pazartesi, yıl 2010, ay 6, gün 158, Hızır 33 1431, hicri Cemazi cemaz 24, 1426, Rumi Mayıs 25 Pirinç ekme, ekim biçme zamanı Yağmurlar Günün tarihi 99 yıl önce bugün, 7 Haziran 1911'de, Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu birbirine bağlayan Panama Kanalı gemilere açıldı. Haziran ayında. Balıklar. Barbunya'nın tekirin tam ızgara zamandır. Çünkü yağlıdırlar. Mersin haşlaması, devreğin kuyruk tarafı tava yapılır. Kırla kırlangıç körpeleşmeye başlamıştır. Çiçekler. Geçen ay ekilmiş tohumlardan yetişmiş fidanlar dikilir. Yaz çiçeği boyu, çan çiçeği pembe ile gelecek yıla ait çiçeklerin ekilmesine başlanır. Yıldız soğanları saksılarda ise güneşli yerlere konur. Kış için çuha çiçekleri çoğaltılır. Yağmurlardan sonra bağlara kükürt serpilir. Meyveler Filiz koparma işine devam edilmeli, şeftalilerin büyümesi isteniyorsa seyrekleştirilmeli, ağaç çilekleriyle frenk üzümlerini koparmaya başlamalı. Çünkü sıcağın artması halinde ağacı meyvesi bozulur. Sebzeler Hindiba, karnabahar, turp, maydanoz, bezelye, fasulye, patlıcan, kış prasaları, kavun, karpuz, domates fidanlarının Kuvvetlenmeleri için ilk iki yaprağın üstünden filizleri koparılır, yetişmiş bezelye ve fasulyelere sırık dikilir, sabahları bolca, akşamları da orta surette sulanır. Bahçıvanlık. Açıkta yetişen kavun, domates, kabak ve salatalıklar budanır. Karanfiller çiçek açtıktan sonra daldırma yapılır. Yabani güllerden çelik dikilir, enginarların diplerindeki sürgünler ürün aldıktan sonra ayrılır. Yemek listesi gün 158 fırında et, sebzeli makarna, patlıcan ve biber kızartması, salata, meyve. Büyük saatli marif takvimi. Am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 Merhaba herkes, Açık Radyo Burası 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete açıldı Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz her zamanki gibi. Günaydın. Günaydın. Bob Dylan'la açılışımız yaptık. The times they're changing. Zamanda bir değişme havası seziliyor. Sanki günün durmana ve ehemiyetine de uyuyormuş gibi geldi bize önemli bir, çok ağır bir hafta geçirdik. Hem uluslararası planda dünyanın en önemli sorunlarından biri olan İsrail Filistin meselesinde. Daha doğrusu yalnız İsrail Filistin meselesinde değil, onun ötesinde bir dünyada hukukun ve vicdanın hakim kılınabilmesi yolundaki karışıklıkta, mücadelede önemli bir takım adımlar atıldı. İşte Mavi Marmara gemisi başta olmak üzere 6 yardım gemisine İsrail komandolarının baskını Mavi Marmara'daki insanları en az 9 kişi öldürüp çok sayıda da yaralı bırakmaları bütün dünyada da büyük yankılar yarattı. Bir dönüşün işaretleri mi acaba diye geçen haftadan beri konuşuyoruz. Türkiye'de de bunun çeşitli açılardan yankıları olmakta. Dünyada da önemli gelişmeler olmuş aslında. İsrail bir kere her şeyden önce uluslararası bir araştırma bunun soruşturması yapılmasını kabul etmeyeceğini açıklamış Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban ki Moon'un Mu'nun. Uluslararası bir soruşturma yapılmasını ölümcül bu saldırıdan dolayı kabul etmemiş. Kendi araştırmamızı, soruşturmamızı kendimiz yapacağız. Avigdor Lieberman da konuşmuş. Bak sen konuşmaz diyordun. Konuşmuş işte dışarı Ama bakanın. artık bir yerden sonra hani onun da değil mi? Bir şeyler söylüyor olması iyi oldu gibi. Bazı uluslararası gözlemcilere izin vereceklerini de söylemişler. Şu verebileceklerini söylemişler. Hı hı. Yani bu bir e, uluslararası suç tespiti ya da yapılması için olması halinde bir ülkenin kararına mı bağlı? Evet. Bu? İşin kötüsü öyle. Yani bir yandan Birleşmiş Milletler'in yarattığı sıkıntı bu. Egemenlik alanı olduğu için izne tabi. E, yani tam da eleştirdiğimiz işlevsiz kılan Birleşmiş Milletler temel şeylerden biri. Alınan kararların uygulanması en nihayetinde e, kararın alındığı ülkenin onayına bağlı. Çünkü ülkeye sokup sokmamak hatırlayacak olursak Folk'ta da Goldstone'da yaşadığımız gibi e, tamamen İsrail'in elinde. Evet peki. Yani Avigdor Lieberman bayağı 31 Mayıs sabah karşı olan hikayede İsrailler yapmalı. Ama uluslararası bazı gözlemciler de olur. İsrail komitesi olmalı demiş. Ordu radyosuna verdiği demeçte. Hiçbir yüksek düzey e, bilinen uluslararası gözlemcilerin de proseste, süreçte bulunmasında bir sakınca yok demiş. Ama bilinen en önemli uluslararası gözlemci, en tanınmış e, Richard Falk'u kendileri sokmamışlardı. Şimdi Hı -hı. sokarlar mı acaba bu sefer? E, ona da ihtimalle... bakarlar. Tabi yani tekrar değerlendirilecektir ama e, mesela Netanyahu e, şey demiş yani e, İsrail askerlerini sorgulatmayız demiş e, askerlerin sorgulanmasıyla ilgili bir ihtimal yok çünkü aslında bu emir komuta içinde mi gerçekleşti e, bu inen komandolar ne emri alarak bu gemiye indiler gibi e, soruların cevabı tabii ki askerlerde ancak bu soruların cevaplanması galiba çok mümkün olmayacak. Evet şimdi tabii bir takım yalnız bazı başka sorular da var. Çok önemli bazı sorular var. Yani bir kere uluslararası sularda olduğunu kesin kabul ettiğine göre bu tamamen bir suç. Ağır bir suç uluslararası. Bu, bu konuda herhalde bir yanılgımız olamaz değil mi? Yok bu suçla ilgili zaten aslında e, Türkiye dışında da başka hukuki girişimler başladı. Çünkü başka ülkelerin vatandaşları da mağdur olmuş durumdalar. E, ve... Bunun sonucundaysa işte başka davalardan da bahsediliyor. Ee, Almanya ve Fransa'nın müdahil olmasından başka türlü bahsediliyor. Tam da bu deniz hukuku vesaire üzerinden. Ee, Lahey gitmesiyle ilgili bir tartışma var. Uluslararası Adalet Divanı'na da başvurulması. Çünkü pek çok ülkenin, 30 32 mi 33 ülkenin temsilcileri bulunuyordu. Aralarında işte Nobel Barış Ödüllü yazarlar, hı hı. aktivistler... Çok e, Amerika Birleşik Devletleri'nin diplomatları falan da vardı. Hatta e, bir Amerikalı'yı adam akıllı dövmüşler. Ondan sonra da birdenbire de serbest bırakmışlar. Havaalanına giderken al su işte yıka demişler. Yok bir dakika demiş yapmayacağım. Hı -hı. Böyle bu halde beni görmenizi ve neye benzettiğinizi... Göstermek istiyorum bütün dünyaya demişler. Bütün şeyleri, filmleri imha etmiş olduğu da açıklandı bu arada. İsrail'in komandolarının bütün fotoğraf makinelerine ve video kameralarına el koyup hepsini sildikleri ortaya çıktı. Yalnız ve başka ortaya çıkan şeyler de var. Şimdi birincisi bu uluslararası bir çok ciddi bir suç teşkil ettiği konusunda herhalde hiçbir şüphe yok. İkincisi de. Gazze'deki bu filo aktivistlerinin çok yakın mesafeden ve başlarının arka tarafına bazılarının sırtlarına da ateş edildiği de adli tıp raporuyla ortaya çıktı. Bu da herhalde bunun da adına cinayet diyorlar. Başka bir açıklaması olduğunu düşünüyor musun? böyle bir. Önemli olan işte rap. ne düşündüğümüz değil tam da. Tam da sıkıntı bu. Yani e, İsrail'in ya da devletlerin aslında işlediği pek çok cinayetin fena halde örtbas edildiği bir dünyada yaşıyoruz. E, yani çünkü mesela doğrudan çevirdiğimizde konuyu anlamak çok daha kolaylaşıyor diye yani İsrail askerlerini konuşturmuyor. Konuşturmayacağını söyledi. Mahkemelere çıkmayacak, sorgulanmayacak askerlerim diye. E, Türkiye ile ilgili de bir sürü iddia mesela ortaya atıldı. Herhangi bir şekilde Türkiye, herhangi bir uluslararası komisyonu askerlerini yollar mı? Sanmıyorum. Yani bence e, bütüne dair bir ittirebileceğimiz alan olduğunu görmek gerekiyor ki e, bundan bir anlam çıksın. Ben genel şey içinde değilim sadece bir tespit. Hı hı. Tümüyle soğukkanlı bir tespit yapılması. Ne oldu 31 Aralık'ta? Uluslararası sularda bir sivillerin gemisine hı hı. askerler çıkartma askerler yaptı çıkarma bir kısmını yaptı. öldürdü. Evet, bu bir, bir bir kısmının da arkasından öldürülmüş, yani vurularak öldürülmüş olduğu hı hı. tespiti var. Yani adli tıp raporunda özel tip e, silahlar kullanılmış olduğunu söyleyen de adli tıptan bir yetkili konuştu hafta sonunda. E, 20 yılda böyle bir şey görmedim diye konuştu. Bunların e, şey yapılması lazım. E, bir de işte... E, Devam eden kaç üç buçuk senedir mi devam eden gaz üzerindeki dökme kurşundan beri daha beter olmak üzere bir süredir devam ediyor. Devam eden bu şeyin de illegal olup olmadığını tespiti lazım. E, genellikle bu konuda bütün... tespit var. Var. Yasa dışı ve kaldırılması gerekiyor. Yani güvenlik konseyi kararları var. İşte bence tartışılması e, mümkün olmayan 3 tane tespit var önümüzde. Birincisi bir illegal abluka var. Hiç hı hı. tartışılmayacak bir tarafı yok. Bunu kırmak için giden sivil bir gemiye yapılan bir silahlı e, saldırı var. Silahlı uluslararası e, sular'da. sularda var. Bir de e, öldürülen çok yakın mesafeden ateş edilerek mesela ne bileyim 60 yaşında bir adamın İbrahim Bilge'nin 4 defa şakağından, göğsünden, kalçasından ve sırtından ateş edilmesi olayı var. Bunlar hı hı. somut tespitler. 19 yaşında birisi de Furkan Doğan da. E, Amerika defa, Birleşik Devletleri vatandaşı Aynı olur. zamanda evet. Beş defa e, 45 santimden evet. daha kısa bir mesafeden yüzüne ateş ve başının arkasına ateş ederek öldürülme. Bunlar... E, çok somut tespitler bunların üzerinden gitmek gerekebiliyor adli tıpta. Yani ben ömrümde böyle mermi yarası görmedim demiş Doçent Doktor Haluk İnce adli tıp kurumu başkanı. Mesela bu açıklama benim açımdan daha çok iç siyasetin içindeki oyunlardan biri gibi geldi. Çünkü en nihayetinde 100 bin yıldır falan değilse bile en azından 40 bin yıldır çeşitli şekillerde vücut delerek insan öldürüyoruz. Yani işte balta başı. E, ok, mızrak, kurşun vesaire en nihayetinde bunların hepsi gayet konvansiyonel diyebileceğimiz standart silahlar e, özel olarak ne çıkartılabilir böyle bir gemiye onu merak ediyorum eğer iddia kimyasal silah ya da yasak e, bazı maddelerin kullanıldığına dairse başka bir şey ama Hayır, hani... o, ben öyle bir şey Hı -hı. Için, yani adli tıp raporu tabi daha sonra yayınlanacak ama şimdiden konuşmuş gene genel üslubu açısından büyüklerimize çünkü. Gibi, tuhaf bir evet ifade kullandığını... Ben Anlayamadık, de balistik olarak çıkaramadık falan yani. Sonuç olarak bir metal parçası vücudu delerek geçmiş olmalı. Hani bunun ötesinde veya bundan farklı bir durum varsa bu haber. Ama yoksa anlamış değilim neyin tantanasının yapıldığını 20 yıllık yani e, delikle ilgili. şimdiye kadar görmediğim tarzda bir Hı -hı. mermi demiş. Onun bir tek bu savaş suçu sayılır mı sayılmaz mı ayrı bir tartışma. Ama ortada... Ben... Ortamı bulandırdığı için böyle şey aslında evet. rahatsızlıkla yaklaşıyorum. Çünkü e, suçları tanımlayabiliyor olmamız lazım. Tanımlayamadıklarımız e, anlamı olmayan garip cümleler halini alıyor. 20 yıldır böyle delik görmedim. E i̇yi. Peki de ne demek bu? Bunu söylemesi lazım. Ki bir şey olsun. Bu arada İsrail ordusu e, Türkiye'ye subay ve askerlerinin gelmesiyle ilgili yasak getirdi demin. E, bundan sonra Türkiye'ye gitmesi e, İsrail ordusundaki subay ve askerlerin e, yasaklanmış... Türkiye seyahat yasağı sebebiyle böyle de boyut yeni olarak eklendi. Evet şimdi İsrail askerleri dokundurtmuyor yani öyle mi? Yok bu herhalde bu yasakta bu kapsamın bir parçası sayılabilecek şeylerden herhalde. biri birilerinin tutuklanması, sorgulanması ya da yeni bir e, durum oluşmasıyla ilgili. Bu arada bence ilginç ve hayırlı bir yanıyla hayırlı akıllıca ayrı bir konu ama... E, Olaylardan biri de Jerusalem posta yazan İsrailli sağcıların gemiyle Kıbrıs'a gidiyor olmaları yardım için. E, tam da ihtiyaç olan uluslararası alan dediğimiz şey bu. Yani e, devletlerin birbirlerinin müttefiklik üzerinden e, ayıplarını örttükleri bir süreç değil. Tam aksine insanların çıkıp e, sağcı da olsa milliyetçi de olsa e, çıkıp en nihayetinde diğerinin hatasıyla ilgili insanlık dersi vermeye kalktığı bir süreç bence çok daha olumlu bir süreç. ...böylesi çok hoş geldi bana açıkçası. Ee, yani... Manalı mı tabii Güney Kıbrıs'ta bir işgal var mı? Bir insani yardım ihtiyacı falan var mı? Hayır tabii bunlar başka türlü bir süreç ama... ...en nihayetinde şu ana kadar Kıbrıs'la ilgili gözlerini kapatan bir yerler yerine... ...gözleri açık bir yerleri görmek daha iyi herhalde. Gazze ile ilgili gözünü kapatan bir Türkiye yerine... Gemilerle oraya gitmeye çalışan vatandaşlar olması Türkiye'nin daha iyi herhalde. Evet şöyle bir yorum da şey. yapılabilir. Eğer orada bir işgal varsa buna karşı çıkılması çok yerinde olur. Çünkü Tabii. hiçbir yerde işgal olmamalı. Bu Türkiye ile İsrail ile Amerika böyle Birleşik Devletleri da var. ile Af Afganistanla ile ilgili değil. Buna doğru gidebilmesiyle ilgili hiç istemeden sağcıların bir yol açabileceklerini düşünüyorum birbirlerini iteklerken. Ee, bu da dünya halkları açısından, insanlar açısından, insanlık açısından gerçekten anlamlı ve iyi olur diye düşünüyorum. Ee, hani, e, tabii böyle bir ses çıkartma ihtimali var mı? Gerçekten gidecekler mi? Gitmelerini ne şekilde tanımlayacaklar falan? Bunların hepsi önemli, değerli. Ama e, bu kutunun açılması kötü bir kutuymuş gibi gelmiyor bana. Ben, bana da gelmiyor. Katılıyorum sana ama... Tamam bir tek soru sorulabilir yalnız. E, bu ana kadar oradaki İsrailliler e, şimdiye kadar bundan pek bir itiraz dile getirmemişlerdi galiba Kıbrıs'ın. Kuzey Kıbrıs'ın işgal altındaki. Pek tabii ki e, vay siz bize böyle yapıyorsanız bizde sizin e, sizde ne kirli çamaşırlar var durumu. Tam da bu demeye çalıştım. Etekteki evet. de taşı herkes dökü verse hiç fena olmaz. Bundan sonrası ile ilgili herhalde böyle bir şeyler söylüyor olacak İsrail sağ. Peki bir de şimdi böyle İsrail'in propaganda mekanizması inanılmaz şekilde çalışıyor. İşte dışarıdan gemiye gizlice giren Hamas, yani terör örgütü militanları vardı. Şey gizlice dediğim... mi girmişler? Evet. Mavi Marmara'ya mı? Evet. Ha. <gülüyor> Netanya söylüyor. Yani gizli derken küçük bir adam değil. Gizli. Anglim gizlice sızmışlar. sızmışlar. Yani. Vay vay vay. İsrail niye sızıp doğru düzgün bir e, istihbarat toplanmış? Çünkü en nihayet de gemidekilerin silahsız olduğunu mesela o zaman öğrenebilirdi gibi. Bir iki silahsız, soru da sorulabilir. Önce silahlı dedi. Ama sonra silahlı değillenmiş galiba. E, i̇şte bizim askerlerden almış olabilirler dedi. Kurşun yaraları var dedi. Daha göremedik. Kurşun yaraları çıkmadı evet. Bu şeyi de ispatlamış değil. Cezire'de uzun boylu dinlemek ve seyretmek fırsatını buldun. Hı hı. İsrail yetkilileri kesin olarak söylüyorlar. Ayrı bir grup sızdı. Uluslararası terör bağlantıları olan onları durdurmak için bizim askerlerimize saldırmak onlar mı? Onlar. Anladım. Yani öldürülenler terörist. Evet evet. Terörist. E, Yalnız bunu ne kanıtlamak güzel. için herhangi bir şeyiniz var mı sorusunu kimse sormuyor. İsrail gazeteciler Zaten yargısı Zaten yargız oluyor. Yani ellerinde kanıt olsa da olmasa da öyle kafama evet. göre bunlar terörist deyip tanımlayıp vuramıyorsun. Yok onu şey diyorlar kendimizi korumak için. İşte Hürriyet gazetesinde enteresan bir hafta sonunda da şey çıktı fotoğraflar çıktı. İsrail'in sildiği işte İsrail'in sildiği fotoğraflar diye ağlayan komando başlığıyla biraz da aslında kınanacak bir üslupla verdiğini söylememiz Hı -hı. lazım Hürriyet Gazetesi. Nin. İyi bir iş yapmışlar. Bu yani, bir habercilik kesintisi. Aktivistlerle beraber çalışıp geri kazanmışlar fotoğrafları. Silinen makinelerin hafıza kartları özel programla kurtarılmış. Çarpıcı fotoğraflar gün yüzüne çıktı diyor ve gerçekten çarpıcı fotoğraflar var. Yani panik halinde asker komandolar var. Hı -hı. ...öldürüleceklerini sanıyorlar... ...korku içinde bakıyorlar hakikaten... ...işte Selçuk Yaşar'ın bir haberi... ...bazı fotoğraflarda da... ...yaralılara ile olduğunu... ...yani İHH görevlilerinin... ...etkisiz hale getirilen askerlere... ...zarar verilmemesi için... ...gemidekileri alkol hareketleriyle uyardı... ...sağlık görevlilerinin de... ...kanlar içinde yerde yatan askerlere... ...müdahale ettiği görülüyor... ...şimdi bu fotoğrafla ama ağlayan komando... ...diye verince yani... Bu insanlar aslında dokuz kişiyi büyük bir soğukkanlıkla öldürmüşler. Hı hı. İşte biraz önce otopsi raporundan da çok yakın mesafeden ateş, arkadan ateş, kafaya defaatla ateş gibi korkunç şeyler var. Ama ondan sonra da bak gördünüz mü bu komandoların hali nedir diye perişan diye alay eder gibi ağlayan komando diye koymuşlar. Durumu hafifletmeye çalışmak aa komando ağlıyor. Komandolar da dünyanın her tarafında bildiğim kadarıyla hala insan kategorisindeler ve e, elinden silahını alıp e, o üzerindeki o robokop giysilerini çıkardığın zaman içinden genellikle insan çıkıyor. Bunun haber değeri yok. Buradaki haber değeri olan şey silinmiş olan fotoğrafların ortaya çıkması. Evet. E, yani çünkü... Ağlayan komando haberinin ne anlattığı yine bu 20 yıllık yara görmediğimden çok farklı gelmiyor bana. Evet. Ne anlatmak istiyor şimdi? Ağlıyor evet e, demin de büyük ihtimalle komando cinayet işledi. Komando ağlamaz. Hatta çok da ilginç şey. İyi asker var. olmadığı vurgusu herhalde değil mi bu? Evet. Yani bunlar iyi asker değil bizim askerimiz olsaydı gözünden değil yaş falan gibi böyle bir hikaye mi? Öyle bu? de yorumlanabilir. Yani Şayetet 13 adlı bir komando birliği. Özel Herif birliklerden biri bir olduğu söyleniyor. Şuna bu bu da böyle miymiş ha ha gibilerden bir izleme okumaya 10 ölü yaptılar. var. Evet, yani 10'a e, çıktı. çıktı. Evet. Ha? Maalesef hastanedekilerden bir tanesinin de evet. öldüğü açıklandı. Ve çok ağır yani bazı hastanedeki yaralılarla yapılan mülakatleri gördüm televizyonda. Yani vücutlarındaki yaraların da hakikaten insanın kolay kolay bakabileceği bir şey değil. Çok ağır şeyler yapılmış orada yani. Buna karşılık mesela bunların üzerinde halbuki haberde bu fotoğrafların açığa çıkarılması, geri kazanılması durumunda çok ilginç şeyler var. Yani mesela gemide e, bulabildikleri soda şişelerini attıkları görülüyormuş. Hı hı. Mesela helikopterlere ya da soğanları bulup çıkartıp ambardan soğan atmışlar mesela. Şimdi bunlar son derece ilginç ve gerçekten... ...manzaranın olağanüstü... ...vahametini de ortaya koyan şeyler... ...ama bunun, bunun için... ...İsrail komandoları... ...beceriksizdi filan demenin... ...hiçbir manası olmadığını düşünüyorum... ...ben de şahsen... Ee, ...tabii bu... ...oldukça önemli bir... ...şeyi meydana getiriyor... ...şimdi İsrail'in anlattığı şeyler... ...bambaşka... ...ve İsrail propagandası... ...olağanüstü etkinlikte de çalışmaya devam ediyor... Bütün görüntüleri silip karartmaları dünyaya kendilerine saldırıldığını ağır silahlarla ağır silah dediği eline geçirdikleri bir iki hı hı. De demir birkaç tane de tahta sopadan ibaret. Bak silah gördünüz mü diye sapana da gönderme yapan İsrail'e inanmamız bekleniyor. Altı kişiyi öldüren İsrail askeri de mecburdum demiş. Hı hı. Başka seçeneğimiz yoktu. Askere de kahramanlık madalyası verilmesi. Arkadaşlarıma düşünüyor. saldırıldığını görünce hepsi devrildi. E, Rütbem ufak olmasına rağmen hepsi devrilince e, komuta bana geçmiş oldu. Ben de böyle karar verdim diyor. Bu yüzden de madalya alacak verdiği karar sebebiyle. Bütün komandolara da madalya verilmesinin e, söz konusu olduğu orada operasyona katılanların e, söz konusu olduğu söyleniyor. Bu da e, doğrusu. Gene değer sahip olmamız gereken değer konusunda, değerler konusunda ciddi bir tereddüt yaratıyor hepimizde doğrusunu istersen. Yani 6 kişiyi öldüren e, adı niye verilmiyor bilmiyorum. S diye verilmiş kahramanlık madalyası vereceğin insanın Şimdi adını güvenli, söylemez mi? Güvenliği için söylemeyebilirsin. O zaman göstermeyecek temadaliyi tabii. Büyük ihtimal ya da 3-5 ay sonra olaylar sakinlemiş olur. Zaten kimse Se'yi düşünmez. Belki o zaman söylerler. Ama İsrail'in belki de yargılanması söz konusu. Yani belki de bakarsın İsrail kendi içinde çok ciddi bir soruşturma yapar. Hı hı. Ve bunların aslında kahraman değil katil olduğunu da tespit eder. Bence bu tespit 5 paralık değeri olacak bir tespit olmaz. Çünkü bu şatayet şayet neyse, e, elit komando birliğinin e, üyesi olan askerler değil, burada yargılanması gerekenler kararı veren kabinedir. Bence. Aynen öyle. Aynen e, yani öyle. bu askerlerin alacağı cezanın gerçekten ciddi bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Hayır, sadece şeyi tartışmak lazım. Emri ne ölçüde aştılar? Tabii böyle bir durum varsa o zaman zaten hani e, başka bir davadan bahsediyoruz. Eğer onlara sakın kimseye ateş etmeyin, emriyle gemiye çıkış izni verildi ve evet. bunlar inip insanları öldürdüyse başka bir şey ama yani büyük ihtimal... Şayetet komandolarına verilen bu mudur bilmiyorum. Çünkü komandonun ilk inen <gülüyor> komutan önden inmiş anladığım evet, kadarıyla. İlk olarak Onu komutanlar da et, da inmiş. Onu da tessiz hale getirip denize atmışlar. Onun <gülüyor> üzerine paniğe kapılan bu insanlar işte sağ sola atar, bütün görgü tanıklıklarının oradaki tanıklıklarının hepsi ortaya çıkmaya başladı şimdi. Bir kısmı BBC'de artık <gülüyor> nihayet biraz geç olarak Guardian'da filan da yayınlanıyor. Ya inanılmaz şeyler anlatıyorlar. Yerdeki beyin parçalarından, evet, kemik parçalarından, Bağırsakları çıkmış insanlardan yani, vesaire bahsediyorlar. Ve bunlar çok objektif yani ihalede gerçeği ihalede olmayan yabancılar ve Türk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının filan ayrıntılı ifadeleri bunları kimse dinlemeyecek mi yani? Bunları herhalde bir komisyon en nihayetinde dinliyor olacak ama burada önemli olan bir diğer boyutuysa gerçekten eğer askerler kendi kararlarıyla ya da panik anında tetiğe asılmış olsalar dahi böyle bir gemiye komando birliği çıkartıyor olmak çünkü ortada bir terörist örgütlenme bir şeye baktım bu elit birlik ne işe yarar diye deniz üstünde terörist e, operasyonlar yapabiliyor. Yani teröristlere karşı anti terör operasyonları yapabiliyor, rehine kurtarma operasyonları yapabiliyor vesaire. Yani doğrudan askeri işler yapıyorlar. Halbuki burada e, İsrail devletinin tezini doğru sayacak olsak dahi e, ortada polistik bir durum var. Değil mi? Askeri bir durum yok. Gemi asker çıkartıyor olmak her halükarda zaten e, ölümlerin olma ihtimalini gayet yükselten bir durumu da yaratıyor Hiç ki versiz, burada e. sorumluluk Askerler kendi kendine ateş etmiş olsa dahi yine de kararı verenlerdedir diye düşünüyorum. E, çünkü aksi takdirde zaten çok fazla söylenecek bir şey yok işte. Kurşun yiyen de, yatan da, çıkan da falan diye saçma sapan durumlarla oynayabiliriz daha önce oynadığımız gibi. Halbuki o dönem çillerden bahsediyor olsaydık başka türlü bir şeyden e, konuşuyor olacaktık. Biz evet. çatlıdan konuşmayı tercih ettik Medya Canak. E, bu tabii bilinçli bir tercihti en nihayetinde. Buradaki de bilinçsiz bir adım değildir herhalde. Ee, yani mesela İsrail şey diyor paintball e, yani boya silahlarıyla evet. çıktık diyor. Fakat bunu e, doğrulayan tek bir kare bile yok. yok. E, o Channel 4'da seyrettim İngiltere kanalında. E, gemide e, boya izi var mı falan gibi bir haber yapmışlar. Yoktu. Yani en Boyayı, azından onların haberinde tabii. Bir de üstelik şeyin e, <gülüyor> görgü tanıklarının orada bizzat bulunan ee, i̇nsanlardan mesela bir kısmının e, anlattığı e, özellikle şeye bakacağım. Ee, mesela e, İsrail'li e, Ayşe Sarıoğlu tarafı anlatmış mesela. Genç bir kadın gazeteci diye yeni Hı. başlayıp işte tarafa kendisi gitmiş ben şey yapayım. Bilkent Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra bütün yerleri haşır uçur yıkamışlar. Ee, yani boya izlerini silmek için değil herhalde. Değil mi? Daha çok kanları silmek için oldu. Herhalde öyledir. Zaten e, tuvalete de gitmesine izin vermemiş askerlerden biri. Biraz bekle demiş. Çünkü e, tuvaletlerde ceset dolu demiş. Mesela. Bunları herhalde araştıracaklardır diye ümit ediyorum ama bunun e, dünyanın en büyük e, önde gelen uluslararası hukuk uzmanlarından Richard Falk da konuşmuş. Tamamen uluslararası hukukun çeşitli maddelerinin ihlalidir ve mutlaka cezalandırılması gerekir şeklinde konuşmuş. Kendisinin de Yahudi olduğunu da unutmayalım. Yani çok e, İsrail propagandası söküyor ama yani bu silahlı barış aktivistleri korkunç antisemitler Yahudi düşmanları bunları diye gidiyorlar İsrail'ler. Ve zavallı askerlerimize de nasıl korkunç saldırı yapıldığını işte bu Hürriyet Gazetesi'ndeki fotoğraflar da bizi doğrulamış, bizim işimizi kolaylaştırdı diye konuşmuşlar. Ee, i̇şte bu tam o kendisi... karşılıklı milliyetçiliklerin kullanma oranına bağlı olarak daha da saçmalama ihtimali olan konulardan biri. O yüzden komando resimlerine yaklaşımı e, Türkiye medyasının bana garip geldi. Hani ha. Çocuk çocuk yahu bunlar istesek hepsini öldürürdük falan hikaye devam ediyor ki e, tabii ki durum bu değil tam da zaten anlatmak istediğimiz şeyin aksine bir hikaye anlatıyoruz şu anda. İnsanlar öldürüldü e, gayet profesyonel komandolar gemiye baskın düzenledi gemiyi ele geçirdi bütün, ve bütün öldürdüler. Bütün bilgileri de yok ettiler yani bu, bu zaten dünyanın görmesinden sildiler bütün Hı -hı. olayı. Ve bütün bunlar hukuka karşı e, İsrail Devleti'nin kabinesinin kararıyla yapılmış olan işler. Bütün bunu görüp e, üzerine ağlayan komando e, insanlar evet silahları alınıp işte üzerindeki o şeyler çıktığında ağlıyorlar. E, altından da genellikle 19-20 yaşında erkek çocukları çıkıyor dünyanın her yerinde. Yani burada şaşacak olan kısmı ben hala anlayamadım. Kafası patlatılınca ağlamaması gereken... İncili haftanın hikayelerini dinlemek istiyorlar bütün bu evet, olan biten evet. üzerine. Onu çıkartabilmiş değilim ama evet, e, bir, milliyetçilik böyle bir şey. Akla zarar bir miktar. Evet, bütün dünyada da İsrail'e karşı bir hukuk savaşı yayılmakta olduğu birazdan o haberlere de gireriz. Bu arada Fethullah Gülen'den de ilginç açıklamalar geldi Amerika Birleşik Devletleri'nden. Onların da üzerine gidilmeliydi. otorite itaatisi. Emirate diyorum. Aynı şey. Evet ya yani zaten hani hayatı bu şekilde kullar ve kul olmayanlar olarak ayırdığımızda aynı şey ama bütün bunların konuşuluyor olması da çok hayırlı Fem yani bunların hepsi güzel şeyler aslında hiç olumsuzlu olan şeyler değil ama daha konuşulmayan ve dün Ahmet Altan'ın yazdığı bir tane de yazı vardı o kısmını da belki görmek lazım Ceylan Diren Erdoğan diye ona da bir miktar bakarız. Evet birazdan bu İsrail konusuna devam edeceğiz. Açık Gazete, Açık Radyo, Açık radyo. Esintiler Akbank'ın katkılarıyla caz. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil Her salı akşamı saat 22'de Açık Radyo'da Reklamlar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 Plajda ödemeyi nasıl yapar? Buyurun, hazır. Ödemeyi nasıl yapacaksınız ben Cleopatra? Elbette banka kartımla. Plajda nakit paranın derdine mi düşeyim? Banka kartımla öderim rahatlığın sefasını sürerim. Banka kartı demek, nakit para demek. Yani banka hesabınız hep yanınızda demek.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 Kainatın tüm seslerine Açık Radyo, Açık Gazete. children are tonight. Some shots and world title fights. Jesus Christ, imagine what it must be earning. Who is the strongest? Who is the best? Who holds the aces, the east or the west? This is the crap our children It's good. Evet, Roger Waters'dan dinledik ki The Tide Is Turning. Bugünlerde umuda doğru bir dönüşüm olup olmadığını tartışıyoruz. Çaldığımız bazı şarkılarda bununla ilgili barış ve umuda doğru giden The Tide Is Turning adlı şarkı yani rüzgar dönüyor artık bizden yana diye bir bakış yansıtan bir şarkı. Roger Waters'dan dinledik. Evet, İsrail'e karşı hukuk savaşının da dünyaya yayılmakta olduğu haberini verdik. İsrail solundan Türkiye'ye selam diye verilmiş mesela. Ee, İsrail'in kendi içinde de bu sefer uzun zamandan beri görmediğimiz Olmadı kadar büyük, hakikaten kalabalık bir şeydi. Bu da umut verici bir şey çok. E, Meretz, Sadaş, şimdi barış e, ve Guşşalom örgütlenmeleri e, ki bu örgütlenmelerle aslında e, bütün bu olan bitenden önce de. Tanıdığımız isimler gerçekten İsrail'de e, barış için hareket eden örgütlenmeler bir araya geldiler. Tel Aviv'de büyük bir eylem yaptılar. E, eylemle ilgili Türkiye basında öne çıkan daha çok Türk bayrağı taşıdılar falan gibi kısımları olmakla birlikte e, aslında e, ciddi anlamda orada da mevzunun sıkıcı halinin, boğucu halinin halka yansımaya başladığını gösteren önemli olaylardan biriydi. E, milletvekilleri de. E, katılanlar arasında bu arada özellikle Hadaş'ın Arap e, milletvekilleri e, Barake ki e, bu ismi tanıyoruz aslında e, geçen hafta İsrail'de konunun tartışıldığı meclis oturumlarında öne çıkan ve konuşturulmayan konuşturulmamaya çalışılan isimlerden biriydi. E, demiş ki mantıksızlık ve ahmaklık ama bu sıfatlar hükümetin genel icraatlarından soyutlanamazlar demiş e, ki çok önemli çünkü aslında bu mantıksız ve e, ahmakça. Dediği e, olan biten yani gemi baskını e, gemilerin gazlaya sokulmaması vesaire diye devam eden bu ambargo e, bütün ahmaklığın bir parçası bütün bir politik duruşun en en e, nihayetinde bir yansıması. Evet, Bunları... bu, bu dünya çapındaki şeyin en önemli halkalarından biri yani İsrail'i sarmış bulunan milliyetçilik dalgasının da kırılmasına yardımcı olacak bunu çok kıymetli buluyorum ben şahsen yani. Burada Peace Now var. Piliz, Filistin bayrağı var Uri Avner'in elinde görüyorum fotoğrafta ee, ve aynı zamanda da İsrail bayrağı da var gayet normal bir şekilde taşınıyor. Yani bu çok uh, önemli bir şey Türk bayrağı da var galiba. Evet evet yani işte <gülüyor> Türkiye basında daha çok Türk bayrağı kısmı öne çıktı. Ee, ama yani bu vevkalade hoş bir görüntü ve 80 küsur yaşındaki Urayaav Neri eşiyle birlikte hı hı. En, en önde yürüyenlerden önde yürüyen yürüyen biri, biri. O, yani bin bir ...yaş grubundan olanlar var. Üç kuşak var orada görülebiliyor yani. E, bu da e, önemli bir şey. Bu elemi anlamlı ve e, milliyetçilikten uzak tutan şey ise ne olduğunu altını kalın kalın çizmek gerekiyor. Çünkü dünya siyaseti dediğimiz, siyaset dediğimiz şey birbirinden ayrı değil aslında. Çeşitli kaplardan, kamplardan oluşuyor. E, sol ve sosyalist... E, Örgütlenmelerin yürüyor olması şansa değil e, İsrail'de. Çünkü dünyanın her tarafında aslında barış örgütlenmesi, savaş karşıtı örgütlenmenin belki minin oluşturan hareketler bunlar. İsrail'de de öyle, Türkiye'de de öyle, Amerika'da da, Japonya'da da, İngiltere'de de. Tabi dayak yiyen e, Amerikalı e, gazeteci de hı hı. bu iş için uğraşıyor zaten. Veya bizzat holokost kurbanı kadın da, hedi de bu iş hı hı. için uğraşıyor zaten. Yani bunun. Ve en güzel örneklerinden, somut örneklerinden biri de şu bayrak. Bir yepyeni bir bayrak var burada. Ay yıldız ama Davud'un yıldızı var. Hilalin, Türk. Hilalin. Türk bayrağı yapılmış bir tane. El yapımı bayrak var. Sallanan bayraklar arasında. Bence süper yani. Evet. Türkiye bayrağının yıldızını Davud'un yıldızı olarak değiştirmişler. İsrail bayrağının ana Hepimiz Türk'üz demenin bir yolu aslında büyük ihtimalle. Çünkü e, söylem eylem olarak da birbirinden ayrılan hareketlerden bahsetmiyoruz. Burada Ermenilere bir şey olduğu zaman e, çıkıp hepimiz Ermeniyiz, Ermeniyiz diye olmanın aslında karşılığı İsrail'de de şu anda hepimiz Türk'üz oluyor ya da hepimiz Müslümanız oluyor yeri geldiğinde. E, bir Netanyahu hükümetinde istifaya çağırmış. Bu arada Tuğba Tekerekin de e, şey, e-mail üzerinden yani internet üzerinden Hasla yaptığı bir mülakat var çok önemli şeyler söylüyor Yani İsrail neden daha önceki şeyleri Gazze'ye yardım götüren ilk eylemci gemisi değildi Hatta daha önceki gemilerden bazılarına daha önceki gemilerden bazılarından da izin verilmişti neden şimdi böyle oldu deyince diyor ki Has zaten uzun süreden beri Filistin'de yaşayan son derece önemli. Cesur bir gazeteci kendisiyle burada da mülakat yapmıştık. Has diyor ki yaklaşık iki yıl önce İsrail donanması Özgür Gazze hareketinin dört gemisini durdurmadı. Ama 2008-2009 kışında gerçekleştirdiği Gazze saldırısından sonra İsrail ablukayı denizden kırmaya yönelik tüm hamleleri engelledi. Neden? Ablukayı kırmaya yönelik hareket büyüdüğü için yapıyor bunu diyor. Sadece hipiler değil, solcular iyi örgütlenmiş Müslüman gruplar da harekete katıldığı için yapıyor hı hı. diyor. Tas tamam da meselin özü bittikçe zorlaşıyor. Yani bu olayı peki nasıl açıklıyoruz? Hakikaten akıl sağlığı ile ilgili terimler de gerektirir. Kibir, küstahlık, aşırı gurur filan. Uluslararası alanda yıllardır süren bir dokunulmazlık, suçlarının cezasız kalması hali. Tabii Türkiye gibi bir devletle iyi diplomatik ve askeri ilişkiler de bu resmin bir parçası. Yani politik miyopluk hatta körlük var diyor. Bu da tabii bir başka Gideon Levin'in bir yazısına da bir akla bir şey getiriyor. Bir başka önemli İsrailli gazetecinin diyor ki muhalefet sıfır diyor. Yani T.P. Levin'i ağzını bile açmadı bütün her şey yapılırken. Sonunda da bu cinayetler olduktan sonra Bilimli çıktı. Kadima'nın başındaki eski hükümetinde başbakanı olan Dışişleri Dıştırbakan. Bakanı. Bir ara başbakanlık da yapmadı, yapmadı. Ya, Tamam Yapmadı. Seçilemedi işte. Doğru doğru. Evet. Olacak da olamadı. Kadın tamamen sessiz kalıyor olmasındaysa meyvesini yemeye başladı. Bir Şimdi bütün televizyon var. televizyon dolaşıyormuş ve evet. hükümeti yerle bir eleştiriyormuş. Beceremediler çünkü kendisi iktidara evet. gelmek ee, istiyor. Yeni koalisyonsa konuşulan... E, Fatura şöyle kesilmiş durumda. Ee, İsrail ana akım basınında. Ee, efendim bu olan bitenin sebebi aslında bu garip partiler. Garip partilerden kasıt şu. Ee, Rusların, Rus göçmenlerin kurmuş olduğu evimiz İsrail partisiyle. Ee, işte dini milliyetçilerin, dinci milliyetçi ne denir ona bilmiyorum. Ee, ların partisi Şas. Ee, bu partilerin hükümette olması böyle garipliklere yol açıyor. İyisi mi ee, bir işçi partisi Kadima Likud. Hükümeti kurulsun gibi de hikayeler var. Bu hiçbir şey herhalde değiştirmez değil mi? Yani hiçbir belki şey 10 kişi öldürmez 3 kişi öldürürler. Daha da baskında. kötü ben bana sorarsan tıpkı Şimon Peres gibi bakıyorum. Çünkü kendini solda gösterip sağ vuran işte bunlar en korkunç. Evet. Ya. Söylemi yani. barış dolu olup eylemleri evet. silah dolu olan insanlar bunlar. Yani bunlar evet bilge gibi görünen işte o beyaz kılıkları içinde alımlı bir kadın tamamen hı hı. gözleri boyuyor. Aa bu işte medeni bir insan falan diyorsun. Aslında e, kesinlikle ağzından kan damlayan bir savaşçı, adi bir politikacı tipi. Tamamen yani. Şimdi yalnız Amira bir şeyi de çok önemli. Yani niye öldürdüler diye sorusuna da İsrail askerler onlara direniş gösterenler sadece Yahudi yerleşimciler değilse otomatik olarak öldürmek üzere eğitilmişlerdir zaten bu otomatiktir diyor Amiraхal. Dolayısıyla onlar için karşılarında kimin olduğu hiç fark etmez diyor. Bir tek yerleşimciler hariç onları öldürmezler diyor aşırı dinciler. E, e, peki ve bu arada başka bir araştırma var. İsrail ordusunda çok büyük değişiklikler olduğuna sosyolojik olarak biliyor musun? Eskiden daha böyle e, şehir merkezlerinden, Tel Aviv'in şey, bu komando birlikleri falan Hı -hı. oradan yetiştirilirmiş. Orta üst sınıf ve sol. Hı -hı. Liberal diyeyim bir şeylerden. Şimdi, şimdi halbuki yerleşimcilerden ve ortodoks dinci yani ağır dincilerden. Onların da çoğu zaten Filistin diye bir şey kabul etmiyor. Filistin'in yaşaması bile gerekmediğini düşünen insanlar yüzde otuza çıkmış İsrail ordusu içinde. Bu da önemli bir tespit tabii Hı. çok. Yani her üç şeyden birisinin böyle aşırı dinci. Yani dinci olmanın kötü bir tarafı yok. Ona itirazım yok ama bu tarz bir ideoloji... Dünya tahilini kendi dinin ve bunun üstünlüğü, bunun önceliği insanlığın önünde bir. ...durum olarak görüyorsan burada bir sıkıntı var. Ve o zaman tabii tehlike yaratıyor. Peki bizde çok önemli bir tehlikeye de Amira Has dikkat çekiyor. Gazze üzerindeki ablukanın kalkmasını sağlayacak mı bu yaşananlar sorusuna Tuğba Tekerekin? Diyor ki Gazze üzerindeki ablukayı kaldırmak uluslararası ve iyi koordone edilmiş bir baskı gerektiriyor. Ve 20 yıldır Gazze'deki insanların Batı şeriyeye gitme özgürlükleri yok. Bu çok önemli diyor. Benim, benim kanaatimce de gözden kaçması çok tehlikeli olacak bir şey. Şimdi korkarım ki tüm çabalar Gazze'ye İsrail'den inşaat malzemelerinin ve ham madde girmesine ve insanların seyahat özgürlüğü içinde refah kapısının açılmasına odaklanacak diyor. Hı hı. Ve Mısır'ın sadece refah kapısını açmasız fevkalade Önemli ve kötü sonuçlar verecektir evet. Çünkü oraya konsantre olacağız Ve bu iki taraf arasındaki birleşme önlenecek Bu tam İsrail'in istediği sonuç diyor Yani bilinçli politikasın ikiye bölmek işte hı hı. Bu Hamas'ın da işine geliyor diyor Hamas'ın tam istediği şey Gazze şeridindeki konumunu güçlendirmek için Batı ile doğrudan normal ilişkileri geliştirmek için mücadele etmiyorlar Refah kapısından Müslüman ve Arap dünyasıyla doğrudan temasa geçmek istiyorlar diyor. Bu çabalar sonucunda sadece refah kapısı açılırsa ve İsrail'in Gazze'den Batı şeriyeye gitmesi konusunda İsrail'in sert yasakları sürerse bu İsrail'in ayırma bölme politikası açısından yeni bir zafer olacaktır. Bu da barışın tam zıddı bir durum anlamına gelir diyor. Çok önemli bir uyarı bu. Çünkü bu FKÖ'nün de işine geliyor herhalde değil mi? Sen de aynı düşünmüyor musun? E, yani, yani FK e, zaten bütün bu Gazze e, ablukası başladıktan El Fatah diyelim hatta. El Fethi, Fethi, de, evet. de, hani el FK Fethi. zaten artık üç aşağı beş yukarı El Fethi'ye e, tekabül ediyor. E, Fethi bu olan biteni zaten aslında Hamas'la yüzleşmenin ya da e, Hamas'ın e, durumunu kırmanın bir argümanı olarak gördü. Gibi de geliyor. Çünkü e, ciddi anlamda ses çıkarttığı temel gündem olarak aldığı konulardan biri değil. Gazze. Ne Üstelik şey. de mesela şimdi tam da şeye döndü. Hamas'ı eleştiriyorlar ama o seçilmiş. Hem de objektif bir seçimle seçilmiş bir şey. E peki şey ne öbür tarafta? El Fethi'nin lideri seçilmiş mi? Ee, öyle Hambas? oluyor. Galiba öyle Al, oluyor. Hayır bitti süresi çoktan bitti. İki şey... yıl mı oldu? Bir <gülüyor> buçuk yıl mı? Yeni <gülüyor> bir seçim. Yapmaları Seçimler da gerekli. ertelendi sürekli. Ertelendi ve hiç kimsenin bunun üstünde durduğu da yok yani. Tam da zaten buradan belki hani e, Ahmet Altan'ın yazısı e, dediğim yere ufacıkta girebilmek için ihtimalle doğabilir. Çünkü e, olayları nasıl görüyor olduğumuz ve sadece taraf gir bakarak neye taraf olduğumuzu kaçırıyor olduğumuz ciddi bir sıkıntıyı da yaşıyoruz. Adaletten yana mı Filistin'den yana mı gibi kavramların çok fena halde birbirine karıştığı garip bir hal Ortaya çıkmaya başladık. Şimdi ilgili... İHH'nın mesela da e, içinde e, müslümanlar Müslüm olması Hı -hı. büyük bir e, şüphe, şüphe noktası. yaratıyor. Evet bunlar aman uzak duralım filan anlayışı da var. Yani... yani Müslüman mı Budist mi Ateist mi e, gerçekten bunlardan öte yapılan iş ve neye hizmet ettiği diye bakmakta fayda olabilir. Tam da deminki Güney Kıbrıs. Buraya gidecek olan milliyetçi İsrailler iddiası falan filanla ilgili olduğu gibi. Ah, e, Ahmet Altan'ın yazısındaysa Hamas'la e, PKK arasındaki benzetmeler ve buna başbakanın verdiği tepkilerden bahsediyor. Şunu yazmış. Türkiye sadece Gazze ablukasını kınamakla orada acı çeken insanlara sahip çıkmakla kalmadı. Buna bir de Hamas müttefikliğini ekledi ve Hamas'ı da sahiplendi. Hamas PKK ile kıyaslananlara da çok kızdı Erdoğan. Hamas'ın seçim kazanmış bir parti olduğunu söyledi. Seçime giren partilerle bir sorunu olmadığı anlaşılıyor. O zaman başbakan'a sormazlar mı? Ki doğru bu ama evet. Sde de doğru. Ya yani seçilmiş ve kendi özgürlüğünü savunan hı hı. topraklarını da savunan. Ya yani başbakan o dediği şekilde olmayan bir seçimle geldi. Evet. Başa ve e, aslında bir Filistin iç siyasetin ölmüş. bölünmüşlüğünün sonucu olarak böyle bir durum ortaya çıktı. İsrail de bunu e, gayet güzel kullandı. Aslında olan şey üç aşağı beş yukarı buydu. O zaman başbakana sormazlar mı? Kapatılan DTP'nin yerine kurulan BDP seçime giren, parlamentoda milletvekilleri olan belediyeler kazanmış bir parti değil mi? Hamas'a bütün terör uygulamalarını kınamazsan seninle konuşmam demiyorsunuz da neden BDP ile konuşmak için bu partinin mutlaka terörü kınamasını istiyorsunuz? Hamas'ta BDP de iki siyasi parti. Neden dışarıdaki bir parti konusunda tutumunuzla içerideki bir parti konusunda tutumunuz birbirinden farklı? bu farklılık bir çifte standart yaratmıyor mu, güvenilirliğinizi zedelemiyor mu demiş ve ardından devam etmiş. Din vurgulu partilerde başka, Kürt vurgulu partilerde başka mı davranıyorsunuz? Dışarıdaki özgürlükçü, hoşgörülü, direniş destekçisiniz de içeride hiç mi hoşgörünüz yok? Ayrıca İstanbul'un kaderinin Kudüs'ün kaderine bağlı olduğunu söylemek tam olarak ne anlama geliyor? Kendi ülkesinde şehirlerin sorumluluğunu çözemiş bir ülkenin, başka ülkelerin şehirlerinin kaderini, kendi şehirlerinin kaderine bağlaması biraz garip kaçmıyor mu? Diyor. Ardından e, sonuna doğru yaklaştığımız ayazını şunları söylüyor. Gazze'de ablukayı kınamanızı, o ablukanın kalkması için uğraşmanızı herkes saygıla, saygıyla karşılar. Ama Kürt sorunu çözmeden önce Filistin sorunu çözmeye kalkarsanız önce kendi vatandaşlarının dertlerine derman ol derler. Ama beni en çok şaşırtan başbakanın çocuklar konusundaki duyarlılığının içeride eksilmesi. O küçücük Ceylan bir mezarda askeri bir bombayla parçalanarak öldüğünde ailesine bir telefon edip başsağlığı dilemediniz. Filistin çocukların çektiği acılar konusunda ne kadar duyarlı olduğunuzu biliyoruz. Ama aynı duyarlılığı kendi ülkenizdeki bir Kürt çocuğuna göstermediğinizde duyarlılığınız politika, kokmaya başlamaz mı? Neden Ceylan'ın ailesinin acısını paylaşmadınız? Kürt olduğu için mi? Türk ordusuna ait bir bombayla parçalandığı için mi? Filistinli olmadığı için mi? Önceki gün 10 yaşındaki diren... Şehir içinde inanılmaz süratle giden bir polis panzerinin altında kalarak öldü. Ailesini aradınız mı? Başsağlığı dilediniz mi? Başka çocuklar da ölmesin diye Güneydoğu şehitlerini sokaklarda cehennem hızıyla dolaşan polis araçlarının yavaşlamaları ya da güzergahlarını değiştirmeleri için emir verdiniz mi? Ceylan'ın direnin onlar gibi nice Kürt çocuğun ölümü sizin için, için içinizi sızlatmıyor mu? Demiş ve sonunda da şöyle bağlamış. Bütün insanlara dinlerine, ırklarına bakmadan aynı şefkati gösterdiğiniz zaman insanların acılarına, kederlerine, sorunlarına duyarlı olmak, o insanlar için çareler aramak çok saygıdeğer bir davranış olur. Kürt çocukları için üzülmez de sadece Filistinli çocuklar için üzülürseniz o insanca duyarlılığın içi boşalır, kof bir politikaya döner. Hakkı, hukuku acı çeken insanların sadece Orta Doğu'da değil Türkiye'de de savunun. Savunun ki Kürt çocukları da Filistin çocuklar kadar güvenebilsinler size demiş. Evet tek temel e, zaten e, meşruiyet olabilir. Başka hiçbir şey. Tutarlı olmadığınız sürece olacak olan her şey eksik. Eksik değilse sakat, sakat değilse garip e, bir evet, şekilde oturmayacak olan durumlar yaratıyor. Sadece meşruiyet temeli üzerine oturabilir. Onun için herkes şimdi şaşıyor mesela. E, neden e, bu Filistin mes Mesela bir radyoda bir şey dinledim. Ersin Kalaycıoğlu da şey diyordu. Neden 31. mesele olan bir şey birdenbire birinci plana sıçrıyor Filistin meselesi. Aslında 30 bunlar sıralama kategorik değil. Meşru ve adalet arayışları zaman zaman elbette en ön planda hı hı. çıkıp bunun mücadelesini yapacak. Bu bir İHH'nın gücünden gelmiyor aslında. Tam da yani, vicdanın ve vicdanın... adaletsizliğin yarattığı sıkıntının basıncından ortaya çıkıyor. <gülüyor> evet yani onu önlemek onu önemle tespit etmek gerekiyor Voice of America dinlemiştim Ersin Kalaycıoğlu'nu bu sabah hı hı. yani şey meselesi şimdi birazdan ilginç bir şey de konuşmamız lazım Amerikan medyasında hem de İsrail yalnız İsrail politikalarını kuvvetle savunan Wall Street Journal'a bir demeç vermiş olan Fethullah Gülen var <gülüyor> İsrail komandolarının Gazze'ye yardım götüren gemiye yaptığı baskını ve Türk eylemcilerle komandolar arasındaki çatışmayı televizyon ekranlarından izlediğini söylüyor ki imkansız bunu izlemesi. İşte Çünkü gördüğü gör, kısmından gör, bahsediyor evet. herhalde bizim de gördüğümüz. Ve e, İHH'yı yeni duydum gördüğüm çirkindi çirkin şeylerdi otoriteye karşı gelmenin işareti ve bunlar yararlı şeyler değil demiş. Bunun Türk politikasına da Türkiye politikasına da nasıl yansıdığı gibi ilginç bir konuyu da birazdan Ali Bilge ile konuşacağız ekonomi politikte. Ondan sonra diğer haberleri de artık 9.30'dan sonra verebiliriz herhalde. Açık Gazete Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo. Dünyanın Cazı Hafta içi her gün saat 17'de Garanti Caz Yeşilinin katkılarıyla. Hazırlayan ve sunanlar Faruk Eczacıbaşı, Levent Öget, Berna Kaytas, Korhan Okan, Harun İzer ve Jacques Cohen.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 Bilgi için 0212 237 7051 237 52 Ben Özel Sezin İlköğretim Okulu 4. Sınıf Öğrencisi Sanem Yalçın. Eftene Gölü'nü Kurtarma Projemizde çevre kirliliğinin orada yaşayan canlıları nasıl etkilediğini gördüm. Her birimiz küçük de olsak büyük işler başarabiliriz. Reklamlar bitti. Açık Dergi İstanbul'un kültür, sanat ve eğlence hayatını yansıtan bir kent rehberi. 10. yılını kutlayan iş sanatın katkılarıyla Hafta içe her gün 18-20 arası, 94.9 Açık Radyo'da. Şimdi ve burada. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Aviv, günaydın. günaydın Volkan. Canlı yayındayız. Hoş geldiniz. Evet tabii yine pek ekonomiden, işsizlikten, dış ticaret açığından, cari açıktan filan bahsedecek ee, durumumuz gene yok. Çünkü olaylar bizim önümüzden gidiyor, sürüklüyor. Ee, biz de böyle devam edelim dedik ve özellikle işte bu İsrail baskınının, komando baskınının 31 Mayıs şey Evet 31 Mayıs sabaha, sabaha karşı altı gemiye insani yardım götüren Gazze'ye, gemiye yapılan baskının Türkiye'de yansımasıdır. yansımaları. Bu arada şeyi de sabah konuşmayı unuttuk. Rachel Corey gemisine de el koydular. Aa, evet. Onu da bu arada söylemiş. Karsız olur. bir şekilde. Evet. Değil mi? Bir kısmı sınır dışı edildi. Bir kısmı Hı -hı. hala İsrail'de tutuluyor. Zaten Şeyler daha yol az insan mı? olan bir gemiydi. Mavi çimento yollanacak be. mıymış peki şeye belli değil hı hı. geminin yükü bir şey e, orada ki mavi marmara ve diğer gemiler ne oldu şu anda galiba gelmediler Gel gemiler yani. tutuluyor hala yani e, limandalar ama içindeki yardım malzemesi İsrail'in söylediğine göre Gazze'ye ulaştırıldı. Hangi kısmı ulaştırıldı? Ne kadarı uygun bulunmadı? Onlar ya yani ilaçlar vesaire otur malzemeleri. İsrail'in söylediği yardım malzemesi ulaştırıldı ama e, asla bütünün ulaştırılması ihtimali yok. Çünkü bir daha ambargo uyguluyorlar. Betonu da zaten e, sığınak yapacağı yapılacağı evet. için silah olarak görüyorlar. Yani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 Böyle bir durum olduğunda gözler e, Türkiye'de içeride olduğu vakit bir şey mesela genelkurmaya dönür. E, bu, bu konuda bir takım odaklara dönersiniz. Kim ne diyor Türkiye'nin şeyini. Bir, son yıllarda tabii Gülen, Fethullah Gülen ne diyecek acaba? Çünkü Pensilvanya e, meselesi e, Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanının değil bile e, Pensilvanya'dan. E, o kaset skandalının hemen de, üzerine yaptı. ...konuşmada değil mi? Mecliste evet. yaptı. Ne, nerede yaptı? Basın toplantısında Basın toplantısında yaptı. Bir konuşmada evet Pensilvanya'dan da olumlu bir mesaj geldiğini, samimi buluyorum demiş. demişti. Yani bu işte onun hiçbir şey yok. Dolayısıyla Pensilvanya önemli. Ee, bu tür konular her türlü Türkiye meselesinde ee, ne arz ediyor. Bir de tabii e, şu 8 yıllık AKP iktidarında...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 Döneminin korkunç Soykırım ağır yükünü, yani holokostun ardından ilk kez İsrail'i eleştirir şekilde. İsrail'in politikalarını, bu baskınları, vicdanen eleştirir. Hem de önemli milletvekilleri falan var aralarında. Yani. Yine soldan. Yine soldan, evet. Benim aklıma böyle durumlarda Bosna geliyor. Yani evet. 90'larda. Çok Bosna önemli. Bosna ile karşılaştırma yapıyorum. Ee, bütün Avrupa'nın derin bir sessizlik içerisinde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 Yani Orada dönem... Türkiye'de solun durumu iyi değildi. İyi değildi. Çünkü ve... Müslümanlık vardı işin içinde. Evet, Ondan... Müslümanlık ya bir zaman nedenleri... açık gazete olarak çok uğraşmıştık <gülüyor> o zaman. Solcular ilgilenmediler kesinlikle o dönemde. Hiç ilgilenmediler. Bir tek ilgilenen bizdik. Yani biz Şimdi yine aynı şey aslında bir çeşit solda da yaşıyoruz Türkiye'de. Bir kısım e, sol efendim Gazze'de Hamas var diye evet. başlayan ve e, durumla çok fazla ilgilenmemek bu sebeple gerektiğini söyleyen ve Filistin.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 Türkiye'ydi ayrıca. Evet, medya, de... Medyada da bir takım dürüst, vicdanlı gazeteciler de Cengiz Candar filan da mesela hemen sabah attaydılar o zaman. Evet galiba. Hasan Cemal'le gittiler. Hasan Cemal'le gittiler filan. Şunu da hatırlıyoruz <gülüyor> yalnız. Yani Orada Sırplara kurşun sıktım diyen gazeteci de vardı. Vardı. O evet. Ödül bile verildi <gülüyor> o gazeteciye yani.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 Yani aslında pek çok işte gülen ilişkileri ve dünyaya yaygın ağı okullarıyla bilen ciddi bir fonksiyon icra edebilen bir adam için hoşgörü üzerinden gidiyor filan. Ya yani bu konuda da yani hükümet dışında bu İHH benzeri bir şeyde bulunabilirdi uluslararası ilişkiler çerçevesinde tam bu konuda daha pasif bir duruş sergilediğini.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 Ben biliyorum. Onun bilmiyor olması imkansız. Bu, bu gezi İngiltere'de planlanmış değil mi ilk altı e, ayıyla? Örgütlenmenin önce. ilk çıkışı, evet. çıkışı o, o yani. uluslararası bir örgütlenmenin aslında Avrupa Sekreteriyası'nın evet. İHA üstleniyor. Evet yani en büyük gemiyi kiralayan filan o ama bir bölümü sadece. Şimdi politize bir örgüt olup olmadıklarını söylemek zor demiş. Bunu da eleştirel bir şekilde evet. söyledi. Ben bunu hürriyetten okuyorum dünkü. Yani... Bu şimdi çok tuhaf çünkü e, tamamen politik bir hem. Cumartesi günkü hürriyet. Pardon düzeltim. Yani bundan daha politik bir şey olamaz. Ablukayı kırmaya yönetiyor. Ama Abluka da dünyanın en politik şeyi.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 Halbuki halkıydı getiren, getiren en nihayetinde. Eh yeter Ayaklanan herhalde Ecevit ve CHP tabii. değildi. Yani onun da tetikledi tabii, tabii. tabii o Cuntay'ı özellikle Kıbrıs'taki gösterdi. darbeyi yapan Nikos Samson darbesiyle. Yani e, bu Gazze'den e, tüm dünyaya mal olması herhalde toplamadım ama dünyanın e, her ülkesinde bununla ilişkin toplantılar, mitingler, açıklamalar yapıldı. Yapılıyor da. Ya daha da devam, devam ediyor. Mi? Evet.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 Durumu göstermesi hı hı. açısından da önemli altı çizmesi gereken bir şey. Bir, bir anlamda daha da AKP kendi şeyine meşrulaşmış da denilebilir evet. bu, bu konudan evet. sıyrılarak. E, demek ki bir cemaatin şeyinde değil. E, Siz peki nasıl yorumluyorsunuz? Neden böyle bir e, konuşma yapıyor? Çünkü yan, bir hesap hatası e, yaptığını söylemek bu noktada çok zor tamam. yani. Dil, Dil sürçmesi deseniz o da o zor. Da değil. Bir, i̇kinci bir açıklama da gelmiyor.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 Ee, 1990'ların sonundan itibaren e, gelişen siyasi İslam kökenli siyasi hareketlerin içerisindeki rekabetin de bir e, yansıması söz konusu olabilir. Hı hı. E, artı e, özellikle bu Gazze'nin bir primi var. Bir bonus siyasi e, ikramiyesi var. Bu ikramiye de AKP ve liderliğine ee, şimdiden yazıldı, Bunu Tabii, söylemek mi bir kredi yazıldı yani. Kredi yazıldı. Için. Yani bu kredi yaraları bir an önce getirtmek. Evet. Öyleyse misal burada Gülen kalkıp papaya gitse hadi birlikte şu gazet sorununu çözelim dese, o Gülene yazılırdı. Evet. Yani böyle bir ben durum böyle yok. bir şeyin de başka bir yerden yazılmış olduğunu düşünüyorum yani e, benim spekülasyonumda <Gülüyor> tamamen yine e, kafama göre dediğim yer e, Abdül Fatullah Gülenin aslında bir miktar daha artık küresel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 Katolik Kilisesinin papası neyse Müslümanlık dünyası hmm. açısından dünyada ana akımda yansıyan sözler açısından böyle bir yere doğru götürmüyor mu? Evet ee, ama daha diplomatik, bu... daha e, işte sınırlı, çok daha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 bir e, Yahudi lobisi var. Unuttum şimdi ismini. Yani onun bir toplantısına senatörlüğün %90'ı geliyor yani. Öyle bir etkinlik Ay, var. Bak, ha, evet. evet. Ondan sonra için çok zor orada. Ama Gülen açısından yani Obama kadar bile bir duruş sergileyememesi. Ee, Obama hiç olmasa trajik dedi yani yardım gemilerine saldırıyı e...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 Fetullah Gülen e, cemaatine mensup olduğu iddia edilen e, güvenlik görevlileri, polislerin ve e, savcıların ve hakimlerin olduğu iddia edilerek e, sorgulandı belli çevreler açısından. Fetipö örgütlenmenin bu alanlardaki yansıması Ergenekon denilen hay, onların gözünde e, bir e, hayali senaryo ve davalar zinciri yarattı söylendi. Şimdi bu böyle baktığınızda. E, İki şey bir şey daha dikkatimi çekiyor. Öcalan da işte Kürt sorunu devletle çözeriz şeyle değil filan diyor. Petullah Gülen böyle bir duruşu <gülüyor> geri bir duruşta duruyor. <gülüyor> yani ya akılları hükümet dışı bir devletle yeni bir uzlaşma pazarlık mı var? Nedir? Dini bunu... bir otoriteyle yeni yani. bir otorite. Bir de bu otorite tavrını tabii yani ben kendi payıma Fethullah, Gülen ya da kim söylemişse söylesin otorite bir yere İsrail otorite tanımak ve bir de herhangi bir otoriteye karşı gelmenin dünya tarihinde otoriteye karşı gelmeden hareket edebilen herhangi bir şey oldu mu acaba yani bırakmış olsaydık hala herhalde evet. E, feodalizmi konuşuyor falan olabilirdik yani. Ya aslında yani. biz biraz... Çirkin diyor ya. Evet, olacak yani şey. Gülen aslında e, oradan iç siyasete müdahale ediyor gibime geliyor benim. Yani zaten bütün bu mesele İran, CHP'deki değişim, Mavi Marmara, işte Öcalan'daki açıklamalar, Kürt meselesinde devlet falan. Şimdi bunların hepsinin birbiriyle ilişkisi zaten konuşuluyor Ankara'da, Türkiye'de. E, bunun iç siyaseti etkileri ne olacak olası önümüzdeki? Şimdi İran anlaşılıyor ki... İran'da bir ikramiye yazmış durumda. Dolayısıyla arası ölçüde. Hatta yani Amerikalıların o Brezilya'nın mektubu açıklaması. Amerikalıları gerçekten inanılmaz bir şekilde kötü yönettiğini Kabız bir durumda olduklarını gösteriyor. Bir darbe aldı. Ağır, Ağır bir darbe dar. aldı. E, bu da kime yazıldı? Yani Latin Amerika'da Doğu'da yazıldıysa dünyanın doğusunda da e, Türkiye'ye Türkiye Türkiye yazıldı. yazıldı. Yani e, bunları alt alta üst üste koyduğumuzu şöyle bir lobi vardı. Vardı. 2 Kasım 2003 seçimlerinden itibaren aşama aşama. Önce AKP'yi zaten bir kriz gelir götürür. Bu kriz gelmedi ekonomik kriz bir türlü. Sonra neye başvurduk? İşte her türlü olaylar gözümüzün asker, hukuk bürokrasisi. Işte hala devam eden süreçler. Sonra neye geldi? Nasıl olursa olsun, kim yaparsa yapsın AKP'yi iktidardan uzaklaştırılsın. Şimdi böyle bir lobi var. Kim? Olursa olsun, hı hı. nasıl olursa olsun. Bunun için İsrail'den bile medet umuluyor bu şeyde. Yani bunlar açık açık konuştu. İsrail, Amerika'yı bu konuşuyor. işte AKP'nin sonu geldi. İsrail'le ABD birlikte olup... ...içerideki güçlerle... ...şeyi devirecek. Hükümet devrilecek. Böyle bir yerine ne gelirse gelsin. Ne gelirse gelsin lobiciliği... devam hala aktif bir devam iş dünyası, basın işte belli bir şeyler. Buna...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 Evet, insan, i̇nsan düşünüyor yani Pensilvanya ben yani ben bile bu kadar önemsemiyordum Pensilvaniyeyi. Üstü Pensilvaniyeyi deyince bana üniversitedeki <gülüyor> di mi finans bölümü aklıma geliyor. Başta bana de jeton düşmedi <gülüyor> lafıyla. sonra medya sağ olsun anlayabildim ne demek istediğini ama ben de futbol takımı. Katkısı olup olmadı <gülüyor> da zaten nasıl söyledi ben hiç anlamadım yani o bütün bu sürecin içinde en nihayetinde galiba meşrulaşan bir güç olarak Fetullah Gülen cemaatinden bahsedebiliriz çünkü.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 Gelsin burada garip, evet. parti olsun ya da yani ciddi anlamda, ciddi siyaset anlamda siyasetin ya parçası olsun. Biz mi? de böyle iki de bir Deniz Baykal gibi Pensilvanya ne dedi filan değil. Kendisine şey Boynumuz yaptık. tutuluyor o tarafa bu tarafa evet, bakıyor. Yani ki. gerçekten yani bir ne var? Türkiye'ye sokağa şey Türkiye'ye girme yasağı yok bildiğim kadarıyla. Gayet yok. Ha bir de e, yalnız ondan e, tutulmuyor boynumuz? Bir de sağla sol arasındaki bu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 Böyle yaklaşıyorsa oradaki kredibilitesini de etkiliyor demektir. Bülent, Bülent Yıldırım'ın cevabını İHA Başkanı'nın cevabını. Bunu bilmiyoruz. E, başın baş sağlığı dilemesini tercih ederdim demiş. Beklerdim oh. demiş. Ben bir adım daha geriye gidip aslında demin konuştuğumuz şeyle ilgili şöyle bir sıkıntı var mı diye de sormak istiyorum. Ee,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 Senin toprakların <gülüyor> içerisinde bir yer. Yani Nerede kimin bakalım. dedesi? Yani babamızın baba. Bir üst, iki nesil üstümüzün ya orada görev almıştı var, ya orada yaşamışlığı var. Ya da ölmüş. var. var. <gülüyor> evet. Yani Filistin, İsrail'li e ilk toprakları satan Abdülhamit'in fermanıyla oluyor. Yani bunu al anlamak, algılamak mümkün. Değil. Ama bu da tamamen yine 1900. Yani Kemalist rejim. E,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 Bir miktar e, Arap devletleriyle denge izlemeye çalışan bir miktarda e, İsrail'i destekleyen bir ABD vardı. Ama 67 savaşıyla birlikte Arap devletleri Sovyet bloğuna geçti evet. ve e, İsrail'de Orta Doğu'daki tek üssü haline geldi Amerika'nın. Ve üstüne üstlük yenen kuvvetli 67 ve 73'te bayağı e, devamını sille tokat döven bir örgütlenme olarak çıktı ortaya. Bence bütün olan biten 73'ten sonra tamam ha biz adamımızı bulduk başka da gözümüzün dışarıda olmasına gerek yok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 Düşünebiliyor musunuz bütün bu süreçte gerilim gemiler burada her an falan böyle bir şey ne kimsenin katlanacağı bir şey değildir. Dolayısıyla bu taraftan gülen kadar <gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri'nin gülenlerinin de trendinin sorgulamasında fayda var. Böyle bir şeyi de diye düşünüyorum. Ama bir yandan zaten şey. konuşuluyor da anladığım kadarıyla en azından işte Mossad'ın şefi vesaire Amerika'ya ay, ayak bağı olmaya başladık gibi açıklamalar yapıyorsa...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 Bir şekilde e, AKP'den uzaklaşma, uzaklaştırma, yıkma şey Yani böyle irasyonel, yani inanılır gibi değil e, bir e, tartışma içerisinde Türkiye gidiyor. Yani orada kaset geliyor. Pensilvanya vermedi o kaset diyor. İşte Kemal Kılıçdaroğlu bir anda paket diyor diyor filan e, Bu süreç nereye evrilecek bilmiyorum ama e, pek de kolay bir şey olacağı gözükmüyor Yani iktidarı e, devirmek işte... Darbe yaptırtmak, evet. darbemsi işlerle kalkıştırtmak. Anayasa Mahkemesi'ne, Gülen'de bir mektubu Anayasa Mahkemesi'ne yazsa mesela şu arada. <gülüyor> Pensilvanya yani bir Pensilvania Pensilvania ne diyor diye Anayasa Mahkemesi'ne söyledi. <gülüyor> bir de Pensilvanya'yı dinlesin. <gülüyor> Taraflardan Pensilvanya. <gülüyor> Galiba. Baktınızda <bitirci gülüyor> oldu. Baktınızda. Çok teşekkürler. bey. Teşekkür Ali Bilge ile Ekonomi Politik. açık gaste c c c ça c c c açık radyo c c c ça c c c des reklamlar sevgili gönül dostlarım gayet iyi biliyorum ki Vodafone geçtiğimiz üç yıl içerisinde altyapısını üç katına çıkardı. Bu vesileyle memleketimin dört bir yanında gayet iyi çekiyor. Mutluluk her daim kapsamı alanınızda olsun. Saygı ve sevgilerimle. Orhan Baba çok güzel ifade etti, biz tamamlayalım. Vodafone Türkiye'nin her köşesini kapsamak için üç yılda altyapısını üç katına çıkardı.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 Bu kadar mı yakışır? Ödemeyi nasıl yapıyoruz? Elbette banka kartımla. Bütün dünyayı dolaşırken nakit mi taşınır? Ben banka kartımla banka hesabımı hep yanımda taşırım. Banka kartı demek nakit para demek. Yani banka hesabınız hep yanınızda demek.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 Söz Küçün, Bir Çocuk Hakları Programı Her Pazartesi 16.30'da 94.9 Açık Radyo'da Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi hazırlıyor ve sunuyor. Çocuk Hakları Savunucusu Özel Sizin Okullarına katkılarından dolayı teşekkür ederiz morning, boy. What do you want? Yeah, I'm blue. Come on. Somebody waiting. What do you mean, somebody waiting? Somebody waiting, yeah. Waiting for what? Somebody waiting, here yeah. i right, come on, get away here. Oh, no, sorry, sorry, sorry, sorry, I'm sorry. A radio. A check Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Can't wait to dream by quiet a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama discrente desse mundo ao encontrar você eu conheci o que é felicidade meu amor to me until the final flicker of life's end Götz ve arkadaşlarından dinlediğimiz Astro DJ Giuberto da söylüyordu. Corcovado, Quiet Night of Quiet Stars adlı Antonio Carlos Jubin bestesi. Stan Götz, Stanley Gayetski asıl adı, ölümüydü dün, 1991'de dün, 27 doğumlu kendisi Westen get adıyla biliyoruz hepimiz onu. Amerikan tenor saksa foncusu aynı zamanda da caz müziğini ve dünya müziğini de önemli ölçüde etkileyen kuvvetli simalardan biriydi. Lester Young'dan sonra onu da dünya bağrına bastı o yumuşacık tonlarıyla birlikte. Evet ona da bir günaydın dedik ve devam ediyoruz. Saat 9.48 Açık Radyo 94.9 Açık ve Açık Gazete. İsrail'le askeri da iptal oluyor diye bir haber var. Abi. Gerçekten baştan beri değil bütün bu gaz olayları mavi marmara olayları olmadan önce itibaren ısrarla talep edilen bizimle talep ettiğimiz şeylerden biriydi yani askeri anlamda belki de birkaç yıldır sözünü ettiğimiz ısrarla söylediğimiz bu çok sevindirici bir haber. Ee, doğru olacağını ve hızla gerçekleştireceğini, gerçekleştireceğini umduğumuzu da söyleyelim. Adalet Kalkınma Partisi'nden Ömer Çelik askeri antlaşmalar dahil her şey feshedilecek demiş. Bu da ne demek? Her, şey nasıl her şeyi nasıl feshedeceğiz? Ya, e, askeri kısmıyla başlayalım çünkü temelde e, zaten mevzu bundan e, daha fazla besleniyor. Bir ikincisi askeri anlamda böyle bir şeyin ortağı olmak e, gerçekten de nahoş en azından. Ya yani Konya'da e, uçakların uçması ve eğitim almasıyla ilgili karar iptal edildiğinde gayet olumlu bir karardı ama bir yandan her onların alındığı bir yandan bir yandan diye devam eden hikayenin artık sonunun gelmesi düz bir siyasi çizgi izlenmesi de gerekiyor herhalde. Ama NTV'ye çıkmış ve söylemiş doğrusu Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Metan Demir ve Zaman Gazetesi Ankara temsilcisi Mustafa Ünal'ın sorularını cevaplamış. Genel Başkan Yardımcısı AKP'nin Ömer Çelik ve konuya açıklık getirmiş. Çatışma senaryoları bunlar oyuncak değil demiş. Hakkınızı, hukukunuzu elde edeceğiniz, karşınızdakine müeyyide yaptırım uygulayacağınız bir sürü enstrüman mevcuttur. Bundan sonraki yol haritasında yakın vadede askeri anlaşmalar ve diğer bağlantılara kadar her şey feshedilir demiş Türkiye-İsrail ilişkilerinde. Gazeteci Mustafa Ünal araya girmiş feshedilecek deyince çelik feshedilir, feshedilecektir demiş. E, Valla e, tutarlılık, etik ve siyaset, doğru siyasette bunların üzerine dayalı doğru siyasette tas tamam da bunu gerektirir zaten. Bu iyi bir şey değil mi? Tabii. Takip yani edelim. Desteklemek gerekir. E, destekliyoruz ama destekten kastı hani Godoy bekler gibi bekleyeceksek e, anlaşmalar da iptal edilebilirler de falan filan diye devam eden hani teorik bir konuşmaysa çok anlamı yok haliyle. Yok yarın da sorarız öbür gün de sorarız. Diye. Arada da diğerleri de döndüler mi Dalan filan diye onları da sorarız. E, Sayın Dalan hala galiba değil mi e, sağlık sorunları sebebiyle ülkeyen ülkeye kaçmakta. Evet. Bir kaçış hastalığına yakalanmış durumda. Cevabını alamadığımız sorular listesine eklemek ümidiyle bu ne oldu bizim silahlı anlaşmalar İsrail ile. Evet, diye. aynen öyle. Fransa Dışişleri Bakanı da Avrupa Birliği Gazze'ye giden gemileri kontrol edebilir demiş. Fransa Dışişleri Bakanı da böyle bir şey. İngiltere Dışişleri Bakanı, Britanya Dışişleri Bakanı William Hague ile birlikte Paris'te bir basın toplantısı. Yani e, tabi bunlara da. Hiç katiyen güvenmek olamaz. Gerçek anlamda hem Gazze ile şeyin arasında serbest dolaşımı serbest bırakacak. Hem de Gazze'ye ablukayı tamamen kaldıracak. Gazze ile Batı Şeria arasında serbest şey. Onu da beklediğimizi söylüyoruz. Ve geçiyoruz. İsrail'in de filmleri falan kaybetmemesini istiyoruz. Yok etmemesini. Gemiler geldiği zaman acaba kurşun deliklerini filan temizlemiş mi olarak mı gönderecek? Ee, bilmiyorum ama Serginde. umarım bir e, gemi yapım. çıkıp 25 senedir gemi yapıyorum böyle delik görmedim gibi şeyler söylemez. Ee, macunla da sıvamış olmayacaklarını ümit ediyorum tabii. Işte. Veya paintball izlerinin duruyor <gülüyor> olduğunu değil mi? Böyle garip garip durumlar da var. Ee, ya aslında... E, bütün bu süreçte adaleti konuşmaya başlamak, eşitliği konuşmaya başlamak, neyin vicdanlı neyin vicdansız olduğunu konuşmaya başlamak önemli. Ama önemli olan hani bu konuşmanın nereye doğru aktığı ve ne kadar tutarlı olduğu demin de söylediğimiz gibi. Eğer Kürt sorununda bir yandan BDP'li belediye başkanlarını sıraya dizip kelepçeliyip götürüyorsan bir yandan her gün bir partinin üyeleri parti üyesi oldukları için tutuklanıyorsa... Ya da e, daha yeni yaptık işte İrfan Aktan'la röportaj, Express dergisiyle ilgili. Ve Express'te maalesef, çıkan yazı e, hapis, bir yıl üç ay hapis cezasına mahkum edildi. Ve yazı işleri müdürü Merve Erol da bin lira para cezasına mahkum edildi. Bunun anlamı Ekspres dergisinin kapanması eğer ceza alınacak olursa, İrfan Aktan'ın da gazetecilik yaptığı için hapse girmesi. Üstüne üstlük terörle mücadele suçundan. Yani e, bütün bunların bir arada olduğu bir ülkeden bahsediyorsak ortadaki sıkıntı kimin kavgayı kazanacağıyla ilgili. Kimden kasıt insanlar değil burada. Hangi tarafın? Adalet tarafının mı? Siyaset tarafının mı? Çünkü siyaset dediğim şey burada kirliği galiba temsil ediyor kötü bir şekilde. Evet, siyasetin olumlu anlamından bahsetmiyoruz. Katiyen yani öyle bir niyetimiz yok. Siyaset siyaset siyaset şey. evet, siyaseti kötülemek diye bir şeyimiz yok ama burada da çok ciddi bir sorun oldu muhakkak. Yani işte Mehmet Baransu'ya da ağır hapis cezaları talep ediliyor. Gene Nedim gazeteci. Şener beraat etti bu arada. E, o da Hrant'la ilgili e, kitap yazdığı için ağır ağır hatta o gün Samas'tan daha fazla cezayla yargılanıyordu. E, ne e, işte olan biteni duyurduğu için, kitaplaştırdığı için... E, işte bütün bunların aslında tutarlılık dediğimiz çizelge üzerinde bir yerlere oturuyor olması anlamlı hale gelecek. Evet, Ak Tüt'ün haberlerinden dolayı Mehmet Baransu için 10 yıl hapis istendi. Gazeteci İrfan Aktan'da 15 15'e hapse mahkum oldu. E, peki gerçekleri kim yazacak diye sormuştu taraf gazetesi de. Bu da çok önemli, gerçek bir soru yani. Böyle bir şeyden de bahsediyoruz. Bu arada diğer haberlere de kısaca bakalım. Bağdat'ta bir intihar saldırısı oldu. Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir karakolun önüne düzenlenen intihar saldırısında dört polis öldü. Tam nöbet değişimi sırasında. Yine bir Şii semtte oluyor. Vardiya değişimi sırasında. 10 polis yaralı. Çok feci bir durum. Afganistan'da da çok ilginç bir şey oldu en önemli üst düzey polis ve istihbarat şefleri istifa ettiler. Öyle Bu çok mi? önemli bir dönüm noktası ve ağır Hı -hı. yani çok tuhaf laflar ettiler için içinde. Bu adam hiçbir şeyi çözmeye niyetli değil filan diye. Enteresan durumlar var ama va vaktimiz yok doğrusu onlara da bakacak kalmadı daha doğrusu. 3 PKK militanının öldürüldüğünü de söyleyelim. Irak sınırı yakında Şırnak'ta düzenleyen bir operasyon sırasında 2 militanın öldürüldüğü, önceki de yol kenarına yerleştirilen bir bombanın patlamasının ardından başlatıldı diyor. Voice of America'dan okuyalım. Aynı gün Şırnak'ta PKK'nın bir polis karakoluna saldırması sonucu çıkan çatışmada bir militan da güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştü. PKK'nın cuma günü tek yanlı ilan ettiği ateşkesi yani tek yanlı ilan ettiği ateşkesi cuma günü sona erdirdiğini bildirmişti PKK. Bunu da söyleyelim. Ee, bu arada e, İsrail'de de e, daha doğrusu Gazze'de de operasyonlar başlamış durumda ee, İsrail ordusu gazetinin kuzeyini bombaladı. Ee, yeni haberlerden biri bu. Filistin kaynaklarına göre e, Cebaliye'nin doğusunda meydana gelmiş olay ve e, İsrail kaynakları ise bölgeden Kassam roketi atmaya çalışan bir grubun hedeflendiğini bu sebeple e, ateş açıldığını söyledi. Bu arada erken saatlerde de denizde dört Filistinli öldürüldü. İsrail ordusu bunların El Aksa önemli. şehitleri Tugay'ı militanı olduklarını açıkladı. Denizde onlar ne yapıyorlarmış? balık Onu söylemiyor. Yerine... El Aksa şehitleri Tugay'ı militanları bu öldürülenler. Kayıkta. Kayıkta. Ha. Hmm. Ne yapıyorlardı kayıkta? Orasını henüz daha İsrail ordusu belki de anlayamamıştır o yüzden. Ama militan olduklarını biliyor. Evet. Ee, yargısız Çok... infaz diye bir kavram biliniyor mu derseniz? Hayır böyle bir kavram yok. Ee, aynı Irak'ta, Afganistan'da olduğu gibi Filistin'de de ölen herkes militan. Alıştığımız bir süreç galiba değil mi? Peki şeyleri evet, çok alıştığımız. Hep sormaya devam edeceğimiz sorular vardı ya benim aklıma bir soru daha geldi. Şimdi Amerika Savunma Bakanı Robert Gates ihmal etmiş uzun süredir Azerbaycan'ı. şikayetçiymiş Azerbaycan. Amerika Savunma Bakanı'nı göndermişler. Hı hı. Yani haber aynen böyle. Amerika'da Amerika'nın ilgisinin azaldığı yönünde Azerbaycan'ın kaygılarını gidermeye çalışıyor diye. Azerbaycan'ın kaygılarını? Evet. E, iyi. İl, acaba bize küstü mü Amerika? İlgisi azaldı mı diye. Şefkat işte, ihtiyacı içinde. Bözüme <gülüyor> efektif <gülüyor> vaziyetleri var. Ee, benim de aklım, e, İlhan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Başkan Barack Obama'nın mektubunu sunmuş. Mektupta ne diyorlar acaba bilmiyoruz. Selam sabahtır herhalde değil mi? Zaten Yalnız benim aklıma de. da şey geldi. Bakü dağlık karabağ sorununun çözümü için Amerika'yı yeterli girişimde bulunmamakla suçluyormuş ama benim aklıma şey geldi. Hani şu Dubai'de villalar ne oldu? Aliyev soyadını, adını soyadını taşıyan Aliyev'in çocuklarının Azerbaycan diktatörü <gülüyor> Aliyev'in çocuklarının adını taşıyan müthiş lüks villalar vardı. Onların hesabı verilmedi galiba değil mi? <gülüyor> yani daha hesap verilmemiş o kadar çok şey var ki tam da e, bu hesap sorma dediğimiz şeyi e, böyle belirlemeye çalışıyoruz. Yani mesela işte diktatör gibi kelimelerin ne manaya geldiğini anlamak üzerinden falan filan. Evet. Bu arada otoriteye baş kaldıran birkaç tane de haberle bitirelim bari. Biri São Paulo'dan geliyor. Ee, dünyanın en büyük onur yürüyüşü olduğu söyleniyor ki galiba gerçekten öyle. 3 milyondan fazla eşcinsel São Paulo'da birlikte yürüdüler. Ee, yani fotoğraflar 3 milyon mu? Evet yani 3.2 milyon olduğu söyleniyor. 3 milyon 200 bin kişi. Evet. İnanamıyorum yani. Ee, yani gerçekten zaten hani helikopterle çekilen görüntülerde bile e, bütün kadraj mümkün olmamış. Kadar büyük bir yürüyüş ee, ve e, çok şenlikli e, eşcinsel olduğuyla onur duyan eşcinselliğiyle onur duyan insanların bir araya geldiği dünyanın en büyük yürüyüşü 14. yürüyüş San Paola'da birincisi de otoriteye baş kaldırıyordu 14. de öyle yalnız başımıza taş yağacak farkında mısın ee, değil mi 3 milyon 200 bin eşcinsel bir araya gelince yağması gerekiyor bu durumda teorik bilgi bunu söylüyor Akdeniz'de ise başka başkaldır vardı o da Greenpeace eylemcileri Orkinos gemilerini durdurmaya çalışırlarken baya canlarından oluyorlardı gemileri tamamen patlatıldı 2-3 tanesi bacaklarından kancalandı Orkinos kancalarıyla gemileri batırıldı falan filan zodyakları 9 ya da 10 zodyak batırıldı İtalya hariç Akdeniz ülkeleri avlanmaya devam ediyor Orkinosları ki Avrupa Birliği'nin kararı var Orkinos bitti avlamayın diye. E, yasayı uygulamaya çalışan ama bir yandan da sivil itaatsizlik yapmakta olan insanlar, otoriteye baş kaldıran, bir başka otorite ve başkaldırı eylemi. Bundan da haber vermek gerekiyor herhalde. Petrol sızıntısını kontrol altına almanın da aylar sürebileceğini söylemiş ama benim en çok hoşuma giden e, haberi birlikte söyleyeyim. Bu şeyi tabii tekrar e, şey yapabiliriz takip ederiz muhakkak edeceğiz dünyanın en korkunç iklim faciası ee, BP tamam kapattık demiş niye havalara uçmadın kapattık dedi de kapanmamış ya ama Ama diyorsun öyle bildiğin o, gibi değil ne kadar varil e, tutup e, hortumla yukarı çekiyormuş biliyor musun pipetle 10 bin varil diyor abi Yalnız zaten şimdiye kadar 5 bin varil çıktığını söylüyordu bugüne kadar BP <gülüyor> ve Petro Amerikan hükümeti de aynı şeyi söylüyordu. Şimdi birdenbire ha kapa tuttuk ve yarısına yakınını çekiyoruz diyor 10 bin varil günde çekiyoruz diyor. Ha, hesaplarda değişiklik var yani. Evet bunu bu değişikliği bize bildirmemişlerdi. Yani şu anda 10 bin varili petrolü yüzeye çekiyoruz demiş. Ya biraz önce yani üç gün öncesine kadar 5 bin varilden fazlası çıkmıyor diyordu zaten. Yine neyse böyle de ilginç bir şey var ve Amerika'nın bütün eyaletlerine o güney eyaletlerine Louisiana Mississippi Alabama ve Florida'ya da şimdi gelmeye başlamış. İşte Florida'ya da geldiği zaman ile günbüyütüyor çünkü muazzam. Milyarlarca dolarlık bir turizm endüstrisi var. Dün ilk defa BBC muhabirin elinde böyle bir şeyin içinde o gümüşü incecik kumunların arasından çıkmış. Böyle bir lira büyüklüğünde petrol zerreleri de çıkmaya başladı. Bu müthiş bir etki yaratacak. Aylar kontrol almak aylar sürebilir diyorlar. Ama bence hiçbir şey olmayacak. BBC ne olacak dersen BBC diyorum. BP'ye, hiçbir şey olmayacak çünkü şeyde körfezde dökülen petrolün döküldüğü bölgelerdeki bak sana günün sorusunu sorarak bitirmek istiyorum. Sınava giriyorsun. Buyurun. Miami'den Kurt Anderson Associated Press'ten yazıyor. Bu işleri yargılayacak. Kirlenmeyi BBC'ye hesabını çıkaracak. Faturasını çıkaracak kim? Yargı organı. Şimdi birçok balıkçı filan bize gelen korkunçlukların cezasını BP ödesin demeye başladı ve gittikçe yükselen bir öfke var. Peki. Soru şu. Dinliyor musun? Dinliyorum. Körfez'de petrolün döküldüğü davalarda kaçta kaçını e, petrolle ilişkili hakimler bakıyormuş. Petrol ilişkili derken bir şekilde petrol lobilerden... şirketleriyle e, Altakya Verkülah olan hı hı. yozlaşmış hakimler e, çürümüş. Büyük ihtimalle %90'dan aşağı değildir. %50'nin üzerindeymiş. Yarısı Hayır. mahkemelerin petrolcülere satılmış vaziyette diye bir haber var. ve Associated Press gibi bir haber ajansından geliyor. Yani bütün bunları dinleyecek olanlar yargıçların yarısı en az petrol, petrolcülerin hakimiymiş. Ee, sadece yarısı olması bence gayet olumlu. Ya Benim aklıma hiç alakası yok ama TESEV'in e, yargı algı araştırması direkt geliyor böyle durumlarda. Vatan millet mi Sakarya mı yoksa hukuk mu? Tabii ki vatan millet Sakarya diyen savcı ve hakim oranımız kaçtı bizim? Oran verilmiyordu ama öyle diyenler de vardı. Bur burada da tabii tam yarısı değilmiş. 64 aktif ya da kıdemli yargıçtan 37'si. Louisiana, Texas, Alabama, Mississippi ve Florida'da hem doğalgaz hem petrol ve benzer enerji şeyleri, endüstrileriyle alt takke verkilahmışlar. Halkın kim koruyacakmış? Halkın çıkarını kim koruyacakmış? <gülüyor> Bazıları BP, bazıları Halliburton, bazıları TransOcean, bazıları PLC. Bu şirketlerde hisseleri varmış yargıçların. Ne diyorsun bu işe? Ee, kapitalizm <gülüyor> diyorum. <gülüyor> Üstelik onlar da öyle diyor galiba. <gülüyor> Ve bu daha yalnız 2008'deki açıklanan şeyler. Daha bu sene 60'da olabilir. Gene de 64'te 37 bayağı yüksek bir rakam. Değil mi? Pekala. Bu haberle bir de sana güzel müjdeli haber vereyim. Kansere çare bulunmuş. Öyle meme mi yine kanserin, mi? Sağ ol, evet. Güzel. İngiliz uzmanların geliştirdiği ilaç deniz süngerinden elde edilmiş. Ve meme kanseri hastalarının sadece kemoterapi alan hastalardan iki buçuk ay daha uzun yaşamasını sağlıyormuş. İki buçuk ay uzatmışlar ömrünü. İki buçuk, iki buçuk. Yani bütün içinde yerine bakmak lazım. Tamam bu haftaki kanser çözümümüzü de verdiğimize göre pazartesiden... Hayırlı uğurlu edersin. olsun. Diye. İyi bir haftaya giriyoruz. Pazartesiden <gülüyor> verdiğimiz haftalar iyi geçiyor. Ben onu fark ettim. Her zaman bunu benden bekleme. Sen de araştırın. Sen de, de kendi yani. kanser tedavini buluyorsun. Kendi aşını kendim bul bakalım. Evet, Suda su, Samba. Ben sadece Samba ile dans ederim diyen Stengets ve arkadaşlarının kulak veriyoruz onlara da ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın.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 즉 갔을 때